Bismillahirrahmanirrahim Bugün muhteremler biliyorsunuz Peygamberimizin Doğum günü Dün akşam Peygamberimizin Aleyhisselam hazretlerinin Doğum gecesiydi Bugün de Peygamberimizin Doğum günü İnşallah nasıl olsa artık elimizden geliyorsa inşallah peygamberimizin doğumu ilgili bir şey anlatmaya inşallah. Peygamberimize anlatmak bir beşerin haddi değil muhtemelen. Bunu kabul edelim bu şekilde. Yani peygamberimizi anlatabilmek bir insanın beşerin haddi değil. O kadar yüce makamda ki Peygamber Annesi en büyük evliyalar bile onun halini anlayamazlar. Meleğimiz kaleme buyurmuştu. Sembile, nun vel kalem'i ama yasurun ayetle meleğe buyurduğu gibi Allah Teala kaleme buyurmuştu. Yuktu bir kalem. Ya kalem yaz. Yaz. Ne olacaksa kıyamete kadar hepsini yaz. Kalem Allah'ın verdiği ilham ile yazmaya başladı kalem. Kudret kalemi. Nurdan kalem. Ne oldu bilemeyiz. Muhammed ismiyle olması. Geldiği zaman kalemi çalkalar gibi oldu o Kalem cezbeye geldi. Kalem çaktar gibi oldu. Rabbim buyurdu kaleme Ya kalem ne oldu sana? Ya Rabb bilmiyorum dedi. Bu işin beni yaktı buyurdu. Cezbeye gelme buyurdu. Peygamberimizi anlatmak dediğim gibi hadimiz değil. Ama inşallah okyanustan bir damla mesabeste inşallah iş atma şalşal inşallah muhteremler. Allah Teala önce peygamberimizin nurunu yarattı. Nur. Peygamberi yarattı Mevlamız. Tabii nasıl bu nurdu? Nasıl oluyor o alemler? onlar halkımız elmas tabii. Sonra Rabbim Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman allah Teala Peygamberimizin nurunu onun alnına koydu. Adem Aleyhisselam alnında bir nur devamlı parıldardı. Cennette olsun, dünya gelipten sonra olsun melekler o nuru görmek için Adem Aleyhisselam'ı ziyarete gelirlerdi. Peygamber nuruydı ondur. Adem Asya, Aleyhisselam azederi babamız dedemiz yani dünyaya gelince Mevla'mızın tabi koyduğu kurallar doğrultusunda Hazreti Havva annemizle izdivaç etti ve Havva 20 defa doğum yaptı. 19 doğumunda hep ikiz doğurdu. Biri kız, biri erkek öyle doğurdu. 19 defa doğum yaptığı halde havanemiz Adem anası anındaki nur yine yerine duruyordu. Adem araştıran biliyordu nurun ne olduğunu. Her havanemizin hamile kalışında havanemizin anla bakardı. Nur da kendi alnında. Sonra Havvanemiz son olarak son kez hamile kaldı. İşte Havvanemiz son kez hamile kaldığı anda hemen Nur Adem aleyhisselamdan Havvanemizin alına geçti gitti. Artık melekler Adem aleyhisselam değil de Havvanemizi ziyarete geliyorlardı. Allah son doğumunda tek erkek doğurdu. Yani Allah Teala peygamberimize orada eş vermedi. Ana rahmini Allah Teala peygamberimizle baştan paraştırmadı ölüamız. Ve son doğumda Hz. Şit doğdu. Sonra peygamberlik verildi. Hz. Şit Aleyhisselam annesinden doğduğu anda Peygamberimizin Nuru onun anına geçmişti. Diğer adamların evlatları, torunları, kızları, kalbaki tabi oldu o zamana kadar. Hepsinin halinden onun hali başkaydı. O Allah'a daha bağlıydı Eşkit Aleyhisselam daha çocukluğunda. Haramdan sakınır, günahtan sakınır, yalandan sakınır ki her şeyi daha güzel idi. İşte bu şekilde, Adem Aleyhisselam'dan başlayarak, Peygamberimizin babası, Hz Abdullah'a gelinceye kadar, ne kadar nesillere geri geçtiyse, kimlere Peygamberimizin nuru nasip olmuşsa, onların ayrı bir özelliği olurdu onlara. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazreti Adem Aleyhisselam'dan büyürüyüp babama gelinceye kadar benim durum taşıyanların her birini önce nikahları sahih nikahdı. Yani evet. cihali döneminde de, o puşul döneminde de, fete döneminde de kimler onu taşınmışsa mutlaka onlar eşleriyle her biri nikahları sahih. Yani doğru nikah gelmişlerdir. Yine kimler Peygamber Nur'un taşımışsa onların her biri o zamanda ahlaken doğrulukta insanların en üstünü idiler. Şid Aleyhisselam'dan sonra aradan geçti tabi anılar babalar geçti. Tam bunlar kesin de bilinmiyor bunlar. Sıra İdris Aleyhisselam'a geldi. O kesin biliniyor. Ondan yine arada çok ana babalar geçti. nuru taşıyanlar sıra Nuh Aleyhisselam'a geldi. Nuh Aleyhisselam'dan sonra da yine yani tabi çok ana babalar geçti. Sıra Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a geldi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen her biri kesin biliniyor artık bundan sonra. Yani kimler peygam, dedeleri Bunların her biri sonra biliyor bunlar. İbrahim Aleyhisselam'dan gelince inşallah mütevempler bir arada burada inşallah bu konuda. Hazir İbrahim Aleyhisselam Urfa'da doğdu biliyorsunuz. Mağara'da doğdu. Tabu konuya fazla girmeyeceğim, konu fazla genişlemesin diye, Babil hükümdarı olan Nemrut, kendi ile putlaştırmış, heykelen diktirip insanları zorla onlara tapın duruyor. İbrahim el-Şerif am onla uğraştı. Tabu putları referan kırdı. Sonunda Nemrut bunu ateşe attırdı Urfa'da. Bir de bilirler. Hala duruyor. Mancidikler var orada böyle. Ateş düşüyor da şu, göl oldu. İçten balıklar yaşıyorlar. Kimse dokunuyor balıklara. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri ateşe atıldı. Tabi İbrahim Aleyhisselam'ın bir tek kılı tüyü yanmadı. Yalnız iki eli ensisinden bağlıydı. İki el de bağlıydı. Ateşe gidince <gülüyor> alevler yalnız bağlarına yaktı çözüldü. Tabii düştüğü yer çayır çimal oldu. Oradan iki tane su pınar kaynadı. Aşık olduğu Bülbülü kuşlar geldiler. Tabii atanlar Ateş çok büyük, dağlar gibi alevler, nereye düştüğünü görmediler. Nemrut merak etmiş bir iki gün sonra, suru yakınlarına, Hacı İbrahim'de oldu, diyorlar ki yakınları, vesirleri, yakınları, diyorlar ki İbrahim'in kemiği bile kalmamıştır. Bu ateşte, muazzam ateşte onun kemiği erinmiştir, artık o bitti diyorlar ancak bir hafta sonra alevler yatışınca dumanlar bitince ya kor haline kalmış Nemrut yüksek bir kuleş bakıyor Allah ateşlerin tam orta yerinde çayır çimen etrafı kor dağlar gibi kor ama tepe kocaman ol külütükler korulmuş ortasında çayır çimen ağaç iki tane pınar çıkmış İbrahim Hanasemi oturuyor kuşlar düşüyorlar bağırdı, ya İbrahim senin Rabbin hakikaten güçlüymüş seni kurtardı buradan peki buraya gelebilir misin yanıma kadar ateş kuru geçip de gelirim dedi İbrahim Aleyhisselam nemli doğru yürüyünce onun adım attığı yerdeki ateş korları hep çimen oldu çıvan oldular, oraya geçti tabi sonra uzun konumu girmeyin fazla muhteremler İbrahim Aleyhisselam adı teri oradan hicrete mecbur kaldı başlara gitmeye. Bu bütün peygamberlerin müşterek kaderi bu. Hicret, göç, göç Yani gurbet acısını çekme, doğduğu vatanın terk etme, evini terk etme, yakınını terk etme, gurbetlere gitme, çile çekme bu bütün peygamberlerin müşterek kaderi bu. Hadi ve maalesef adetleri Urfa'dan çıktı. Şöyle dedi. Esnibillâh ve kâle. Dedi ki ben aleyhisselam, İnni daible Rabbi seyhedin. Ben Rabbime gidiyorum. Onun emrinde, onun hükmünde yola çıktım. Seyhedin. Rabbim dediğim yerini ulaştırır buyurdu. Bunun üzerine Lut aleyhisselam onu iman etti. O da katıldı yine ateş yanmadığını gören çok kişi İbrahim Aleyhisselam'a onlar katıldılar tam Hazir İbrahim Aleyhisselam Arafa'dan yola çıkacak Urfa'dan bir genç kız koşup geldi ismi Sare bir genç kız o Babillerin en güzel kızıymış Asizade kızmış en güzel kızlarımış Babillerin koşup geldi ya İbrahim ben nasıl iman ettim ama eğer sen gidersen buradan, ben senin de duramayacağım dedi. Bahti ki, kız, İbrahim ararsan peygamber tabi, Peygamberden çıktığı gibi, maneviyat gitti. Ruh gitti böyle. Sırf madde, bir körlük kaldı orada. Kız çıldırı gibi oldu, arkasından koştu. İbrahim ben de geleceğim seninle. Peki gel. Kız dedi ki, ya İbrahim ne olur, beni helal al dedi, nikah al ben dedi. O da kabul etti, iken aldı. Oradan çıktılar Harran var, Harran şimdi şu anda Urfa'ya yakın, aşağı yukarı oraya gidip emaneşim hadretleri kafirle beraber bir müddet Harran'da kaldı tabi İbrahim'in hasında bir şey yok muhteremler. Yani aslında kader yönünden baktığımız zaman her şey yöndüren Yüce Mevla verecek. Yani yol harita çizilmiş. Tabir eden Mevla'mız böylece. İbrahim Aleyhisselam Harran'da fazla kalamadı. Biraz da güney gitti. Oradan Suriye'ye geçti. Suriye'ye geçti ama gideceği yeri bilmiyor. Allah'tan yönlendirilmesine, içine, gönlüne geldiği gibi yola gidecek. Aşağı inmedi, güney inmedi. Batı'ya döndü. Mısır'a geçti. Mısır'a gitti böyle. Neye gidiyor Mısır'a bakın muhtemelenler? Hep bakın böyle kaderin cilve çıkışı meydana inşallah. Asla anladığınız durumu inşallah. Mısır gümrüne geldiler. duyduk ki İbrahim Aleyhisselam adetleri o günkü Mısır hükümdarı ne kadar güzel bir kadın varsa, görmüşse, duymuşsa onların zorunu alıyormuş eğer kadın evli ise kolus hemen öldürtüyormuş Rus'u İbrahim Ersem bunu duyunca hadis Sarre'yi o genç hanımını bir sandığa koydu deve üzerine gidiyorlar koydu sanki eşya varmış gibi gümreye geldiler baktı memur ne var sandıkta Yani sustu açıp baktılar İşinde dünyanın en güzel bir kızı, o gün işe benecen, o kadar güzelmiş benecen. Onu gören gülük memurları tam dediler, hükümdarın tam beneciği bir kız dediler, hanım dediler. Hangi bir memuru eğer hükümdara böyle güzel bir kadın kız götürürse, onlara bir mükafat veriyormuş, ödü veriyormuş onlara. Onların göze girmek için sordu İbrahim Aleyhisselam'a, bu senin neyin oluyor? Eğer hanımım dese hem ödecekler Biliyor bunu. bu için dedi? Kız kardeşim dedi. Kız kardeşim dedi. Bunu söylerken de niyeti Şu yedi, Din kardeşim yani. Onu amaçladı. Onu amaçladı. Kız kardeşim dedi. Bunu da öldürmediler. Onu da aldılar. Dediler ki bu tam dönemler. Hükümden layık bu dediler. Böyle. Gayet güzel böyle. Aldı İbrahim Aleyhisselam'ı. Hazır aldılar. Saraya gidiyorlar. Saraya gelince, Hazir-i Umari dışarıda bıraktılar. "Şeytan'da dur bakalım dediler. Durdu orada. Hadi sarayı hükümdar saraya götürdüler. İve Umari orada kaldı. Orada kaldı ama nefesi kesildi. Böyle sarardı soldu. Aklına geldi: "Ya Rabbi". Ateşi atılırken. Hiç güdümü kırıpmadım ya Rabbi dedi. O kadar bana kolay geldi atışa gitmek, yanmak senin için Rabbim dedi. Kolay geldi. Ama bu bana zor geldi ya Rabbi dedi. Yani hanımını teslim etmeleri hükümdara, ya Rabbi bana bu zor geldi dedi böyle. Sarardı, soldu, dizinin dermanı kesildi, yere yığıldı kaldı. O anda Mevlam, Allah'ın rahmeti tabi, bir peygamberim Mevlamızın, o anda Mevlam, hükümdarın sarayını hem ona yaklaştırdı hem aradaki duvarları mevlem şeffaf kıldı. İnce sanki temiz bir cam gibi şeffaf ulaştırdı. İbrahim Efendimiz'in böyle oturuyor çöktüğü yerden olduğu gibi görüyor. Götürürler memurlar hadi sarayı hükümdara. Hükümdarın bak güzel bir hanım bulduk. Bir baktı sarayı görünce hükümdar aklı baştan o kadar güzel geldi. Böylece. Peki dış yaşı gösterdi. Bir şey onu çıkardı. Hadi Sare kanıs kaldı şimdi. Hükümdar kalktı tabii kötü niyetle hayvansa düğün tatmayacak için Hadi Sare'ye yaklaştı, elini uzattı. O an doğru Hadi Sare valdemiz dedi ki: "Elim kurusun." dedi birdenbire. "Elim kurusun." Hemen o anda eli kurudu. Kurudu. Ne damanesini kaldı, kurdu, Küçük bir şey kaldı böyle, kurdu eli. İçten bir koru gel hükümdarın. Şöyle bir baktı, sahara, had saraya bir baktı, sen de cadı mısın? O zaman sihir yapan kadınlara cadı derlermiş. Sen cadı mısın? Bana böyle yaptın. Hayır, ben cadı değilim. Ama ben bir Allah'ın peygamberinin zevcesiyim, eşliğim. Allah bizim doğamızı kabul ederdi. Dedi ki hükümdar madem Allah'ın doğanı kabul ediyor o Allah Allah'a dua et de Allah'ın elimi iyi benim dedi. Peki. Elini kal ya Rabbi bunun elini gene saatini ver dedi. Eli iyileşti gelin hükümdar. İyileşti ama eli iyileşince tekrar bir hata sariye baktı. Kararı kalmadı. böyle. Onun güzeli karşısında çünkü kararı kalmadı. Tekrar nefsi sıfatları, hayvansal duyguları üstün geldi. Yine ona hücum ekledi. Elin uzattığı anda Yansı buyurdu elin kurusun Elim kurudu Üç ser oldu bu Üç ser vaki oldu Üç defa iki eli birden kurudu Fakat daha çok korktu için korku geldi Artık anladı ki Bu kadın Allah'ın dostu sevgili bir kulu İnandı buna kalbinden Hükümdarın içindeki O hayvansız duygular gitti ona karşı bir sevgi duyma başladı Asari'ye karşı ve dedi ya Asari sana karşı duygum değişti dedi şu anda seni dedi, karış gibi görüyorum Tek Allah'a dua et artık sana kötü şeyine yanaşmayacağım Bu da Allah-u dua etti gerçenin sözün durdu dedi ki hükümdaş şimdi ya Asari bak ben seni burada üzdüm dedi seni üzdüm Allah'a olsun üzdüm burada. Şimdi de buna karşı ben sana de bir cariye hediye vereceğim, hiber edeceğim cariye. Ne de cariye? Köle kadın kız. Bunlara cari derler. Bir iki ki hükümdar elimde de dedi çok cariye var. Ama bir cariye var ki de dedi, Hud Aleyhisselam neslinden geliyor. Asil bir cariye böylece. Alakı her şeyi çok güzel. O sana layık dedi. İsmi Hacer. Onu sana vereceğim dedi. Peki sen bir tere dedi. Hemen Hacer'i çağırdı cariyesini. Onu aldı saraya. Bunu sana hibettim. Bu senin malın. O da o zaman şey köle deriminde. Hazreti Vademiz aldı Hazreti Hacer'i bakma derim değil mi? Kader bakma sindiriyor. Kader nasıl sindirir bak. Yani peygamberimizin soyu onun soyundan gelecek. Hasracer firavunun sarayında, hükümden sarayında cariye köle. Oradan kurtarılacak. Mevlam, Yüce Mevlamız, Hazreti Peygamber'i yönlendiriyor. Oraya gidiyor bak. Hazreti sarabaldemiz Halidemiz Hasracer'i aldı. Dışarı çıktı ama Hasracer Halidemiş'ten titriyor böyle. Gayet korkuda. Şimdi ben diyor, Hazreti İbrahim nasıl durumu anlatayım. Tabi alaksızlığı bütün her tarafı yeğilen bir hükümdar. Art nedi hükümdar. Hakk'ın bilgi kişi. Onunla tek başa odada kaldı da yani dokunmadan bıraktı. Buna İbrahim nasıl inandırırım ben? Sara demiş. Böyle sarardı, soldu bir kim halde diye tutuldu. Nasıl anlatırım derken Hazreti İbrahim karşıdan gördü. Gözle geldiler. Sarı deniz başlı ağlamaya. Önüne bakıyor titriyor. Anladı İbrahim Aleyhisselam. Dedi ki Sare üzülme. üzülme dedi. Allah Teala bana durumu şey. Mevlam bana sarayı yaklaştırdı. Mevlam duaları bana şeffaf kıldı. Ben hem konuştuğunuzu duydum hem sizi gördüm dedi. Üzülmezsen dedi. Ama tabi rahatladı. İbrahim Aleyhisselam aldı Hazreti Hacer'i, hadis Sare'yi aldı. Oradan İbrahim Aleyhisselam gitti Filistine doğru. Kurus yakınlarında bir yer vardı, boş bir yer vardı. Şu anda tabii büyük kasaba, şu anda ismi Halil Rahman. Onun ismiyle anılıyor. Oraya gitti İbrahim Hazretleri. Oraya gitti İbrahim Hazretleri ama bir derdi var Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğu olmuyor hanımız Sare'den hem hanım Hazreti Sare hem Hazreti İbrahim Aleyhisselam ikisini istiyorlar bir ehlattarı olsun bak, peygamber hem de büyüyüp peygamber ama Allah vermedi mi vermiyor bak muhtemelen Ele bir şey gelmiyor hatta İbrahim dua etti Rabbi hebli mine salihin dua etti Rabbi İbrahim Aleyhisselam. Ey benim Rabbim. Hebli. Bana hibet ya Rabbi. salihin. Bana salih bir elat ver ya Rabbi. Dua etti. Ama olmadı. Sare kısırmış. Doğum yapmamıyor. O da elat olsun istiyor. Elat olmuyor. O da elat olmayınca aradan yıllar geçti. Tabi vakit saat gelmiş Allah'ın bu tabbiri, ezerleri ki hepsi buna kalem yazdı bunlara böyle. Hepsi yazılmış. O vakit saat geldi. Hatice Sare'nin gönlüne geldi ki ben bu cariğimi, Hacer'i, İbrahim'e hibe edeyim. Onunla o nikahı anlarsın, yazsın. Zaten onunla o nikahı bile gerekmiyor Ben bu dedi cariğimi, Hacer'i, İbrahim'e hibe edeyim. Onun olsun. Onunla yazsın. Olabilir ki ondan çocuğu olursa onu severiz dedi. Tabi gülbetteler, kimseleri yok. Yalnızlar evlat istiyorlar şimdi bunlar. Bunun üzerinde durumu İbrahim Aleyhisselam açtı. Dedi, ya İbrahim ben de böyle böyle karar verdim. İkimiz evlat istiyoruz ama Rabbim bana vermiyor. Vermiyor Rabbim bana. Ben de karar verdim. Bu Hacer'i, cariğimi sana hibe edeceğim onunla yat, onunla çoğulur inşallah peki. Sen mi tabi? Tuttu Hacer validemizi, Hacer validemiz, hibetti. Onun mülkü oldu. Onunla ve hemen gebe kaldı. Gebe kaldı. Gebe kaldı. Kime? İsmail aleyhisselam hazretlerine, İsmail'e. Peygamberimizin o işte büyük dedesi İsmail aleyhisselam bakınız. Bakın kadere bakın ben Derdlerine dolaşıyor böylece, geldi. Şimdi tabi... Hazreti hanım gebe kaldı. Hazreti İbrahim sevinçli. hayat Sare o da sevinçli. Çürük olacak, onu sevecekler gülbet ellerinde. Tabi Hazreti Hacı da sevinçli. Çünkü Ummul Veled deniyor. Onun da cari krali bir kural değişiyor onun da. O da Ummul Veled makamına çıkacak o da orada. Üçü sevinçli der. Derken doğum oldu. Doğum oldu. Zaten İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Hazri Hacerle yattığı anda alındaki emaret nur Hazracı geçmiş hemen. Geçmiş falan. Hazracı doğum yapınca onundaki emaret nur da hemen İsmail Aleyhisselam'a geçmiş. Dur ona geçmiş. Şimdi mutlular. Üçü de mutlular. Her bir mutlular. Mutlular ama Allah'ın takdiri başka. Son peygamber Mekke'de zuhur edecek. Oraya gitmesi gerekiyor. Orada olması gerekiyor. Şimdi olacak? Allah-u Teala Mevlamız Hazreti Sare'ye bir kadınlık gayreti. Yani bir kıskançlık hissi Mevlam verdi Hazreti Sare'ye. Hazreti çok iyiken Hazreti Hacer'i İsmail çocuğu çok severken birdenbire gönlüne kıskançlık geldi. Ama nasıl kıskançlık Hazreti Hacer'i ve çocuğu görmek istemiyor gözü. Dayanamıyor buna ama. eli değil böyle. Öyle, işte kıskançlık geldi. Dedi ki bir gün ya İbrahim ben de çatlayacağım kıskançlığından. Ne oldu ya Sarı? Bak sen bu İsmail'i alıp, alıp seviyorsun beni. Hacı onu seviyor. Ben bunu görmeye tam edemiyorum dedi. Ne oldu dedi? Al bunları de. Uzağa yere götür. Yakını olmasın ama. Cık, ya sen nasıl olur? Bu genç bir hanım. Vaçıyor. Nasıl götürürüm ben bunları? Allah da gördü İbrahim Aleyhisselam'a. Ya İbrahim ne diyorsun eşin Sara'ya? Onu dinle. Onu uygula. Böyle buyurdu. Yani kaderin civileri bunlar. Takdirin birinci ibrede bunlar verece. Böyle böyle burunca İbrahim Hasan Hazretleri dedi ki ya Sare madem istemiyorsun bunları bana Mevla emir verdi. Ben seni dinleyeceğim bu konuda. Siz uygulayacağım. Bunları götüreyim hem al götür. Ama uzak bir yere götür bu yolu İbrahim Hasan Hazretleri bir tulum su. O zaman tuluma, tam tabii katbaş katları yok. Bir tuluma su koydu. Bir tuluma yiyecek, hurma koydu. Bunları devlet yükledi. Hazreti Hacer'i hadisman yavrusunu ki canından çok sevi yavrusunu. Yani bakmaya dayamıyor gözlerini. O kadar seviyor. Ama imtihan bu. Peygamber daha büyük oluyor. Aldı onları, çıktı. Nereye gidecek bilemiyor ama. Cebrail Aleyhisselam geldi yolda ya İbrahim sen beni takip et. Mevlam ona, Tayi mekan denir mutlaram. Tayi mekan denir böyle. Bir tayı zaman vardır, tayi mekan vardır ki evliyalar bunu yaşarlar böyle. İşte tayi mekan kısa bir zamanda uzun mesafeyi kat etmek, uçmak değil ama böyle. normal yürür, normal yürür ama kısa zamanda alır mesafeyi. Cevher sen bunu götürdü tam kabe'nin bulunduğu yere. Ama kabe nasıl yok? Nutufan'da kaldırılmıştı Beytir Mamur. Aradı boş. Kabe'nin civarı tabi bugün Mekke'denmiş şehir Mekke'de yok böylece. O civarda ne bir insan var ne bir kuş var. Su yokmuş yok böylece. Cevrasım gösterdi. Ya İbrahim işte Hacer'i İsmail bırak bıraktı böylece. De. Tam Kabe'nin İsmail Kabe'nin Hazret-i Resifid'in ön tarafına, oraya, buraya bırak dedi böylece. İbrahim emir, o aşağı emir diyebilir ama. İnme aşağı izin yok kendisine böyle. İbrahim Hazret-i dedi ki, Hacer'e, ya Hacer, in buraya aşağıya, indi. Al çocuğu, al çocuğunu. Al şu su tulumunu, al şu yiyecek bakalım. Onlara verdi, bana müsaade hazret ben gidiyorum. Nereye girdi İbrahim? Bilmiyorum. Kader, takdir yönlendiriyor bizi. Bilmiyorum ne Döndü, girme başladı. Hazırlaca'ya kalktı etrafına bakındı. Cık, ne bir kuş sesi ki yani etrafta insan su yok. Etraf, kum ve taş. Yeşil yok böyle. Yanlış taşlar, kar taşlar. kum, tek bir canlı görünmüyor. Hazırlaca korktu tabi. Arkasından koştu. İbrahim bizi kime bırakıyorsun burada? Böyle yaptı. Bilmiyorum. Has Hacer gene geri döndü. Bir çocuğuna baktı. Bir etrana baktı. Yine korktu. Arkasından koştu. İbrahim bizi kime bırakıyorsun? Bilmiyorum. Yoksa Allah mı emretti? Allah emretti. Eh, o vale korkma dedi. Allah emretti ise, işte. Allah bizi orada görebilir... O bizim işi gördü böylece. Allah yeter bandı. Böylece. döndü yerine geldi o oradan. İşte bakın bakalım Peygamberimizin en bidiri İsmail Aleyhisselam bu şekilde Kabe'nin yanına konmuş olduğu, Mekke-i temeli atılmış olduğu, Peygamber son peygamberin hazırı başmış olduğu orada böyle. Kader için bu şekilde? Tabi bi Hacer val demiş Yapayalnız çölde, kundakta bir yavrusu. Suyu az az içiyor suyu, bitmesin çabuk diye. Hurmayı çok az yiyor. Ağzını hurma, hemen yutmuyor hurmayı. Ağzını alıyor hurmayı, böyle sakız gibi böyle. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş, çiğneye, çiğneye, bitmesin diye. adeler ha, ya, hazıra dağır dayanmaz diye. Gün geldi, su da bitti. Hurma bitti. Hacer-i Validemiz içmeyince sütü de kesildi. Süt de başladı. Yavru İsmail Aleyhisselam ağlama başladı çocuk. Aç tutu sürüşe ağlam başladı. Hacer-i Validemiz şaşırdı. Ne yapacağını bilemiyor tabi. Etrafa bakındı. Bak bir tepe. Safa tepesi. O zaman daha yüksekmiş. Şimdi tabi dola dola biraz alçalı şu anda. onun daha yüksekmiş dedi işte tepeye çıkayım da etrafa bakayım bakayım etra bir köy kasaba bir şeyler mi bakalım etrafta tepeye çıktı baktı hiçbir şey göremedi yalnız her taraf kum, yanan bir çöl tepeler kapkara yanmış taşlar bir şey göremedi aşağı indi oradan baktı karşı bir tepe daha var oraya giderken İsmail Aleyhisselam'ın ağladığını duydu Ağla sesi geldi aşağı inince Orada koşmaya başladı. Çukurdoğu vadi orası. Orada koşmaya başladı. Biraz sonra sesi duyulmadık. Söz kesildi. Yani normal yürürdü. Bu şekilde meraveye çıktı baktı. Yine bir şey yok. Yedi sefer döndü. Gelip geldi. Ondan sonra tekrar yavrum bakıyordu dedi. Bir de baktı ki İsmail'in yattığı yerde ayak ucunda bir su yerden fışkırıyor Pınar. Elinle yaptığı zemzem, yani dur dağılma anlamında şu ağaçta kendisi bir kuş şeklinde toplamasını derkten ve bana suyu verdi. Zemzem zem suyu muhteremler kişi bunu içtiği zaman ninneti ne içerse ona dönüş insanın bedeninde. Böyle Peygamber olarak Al size Ma zemzem lima şurbele. Zemzem suyu kişi bunu ne ne içerse ona dönüşüyor. Su sıcağı var, yanıyor hararetten. Bunu içiyor, hararete sakinliyor, suya kanıyor. Acıkmış. kuş, gitmesi için yerse açlığa gidiyor. Karın doyu bu şekilde. Ateşi var, başı ağrıyor, dişi ağrıyor, hastalandı, o ne içerse ona dönüşüyor. Yani bedeninde yapısında onu böyle onu dönüştürüyor. O dönüştürüyor. Bu şekilde bir zaman kaldı Anoğlu orada, su buna yeterli oldu. Bir gün Yemen tarafındaki bir kabile, cührüm kabilesi, bunların kuyuların suyu çekilmiş. Çölde bu çok olur eşten beraber. Bir çöl kuyusu çok derindir, zamanla suyu çekilip kurur. O küyordan kalkar, yerini değiştirirler. Bu kabilen de kuyuların suları çekilmiş su kalınca, bunlar çıkmışlar etrafa, su aramaya. Gele gele bunlar Yemen'den, Yemen Kabe'nin da öbür tarafında, güneyinde kalıyor. Bunlara gele gele bakıyorlar, Kabe yaklaşınca, tabi Kabe yok ama, bakıyorlar, kuşların sesi geliyor. Dikkat ediyorlar, uçuyor kuşlar. Diyorlar, burada su yok, bu civarda. Bildi yani bunların beni. Ama Son da kuş da olmaz, yaşayamaz çünkü i̇ki, iki kişi gelip bakıyorlar böyle, devirlikle bakıyorlar, bir de bakıyorlar bir genç hanım kucağında bir bach çocuk, tek başına çölde. Merak ediyorlar şimdiler. diyorlar siz kimsiniz? İnsan mısınız, cinni miz? Nesisiniz bu şekilde tek başına burada çölde? hastaca cevap veriyor, ben insanım, ben İmam Ali ﷺ hanımıyım diyor. Budun'un oğlu evladı. Allah'ın öyle emretti, bizi bıraktı. Peki bu su Allah Allah'a bu suyu bize bahşetti, veriyor ki burada, lütfen Allah'a bu. Peki bize buraya gelebilir miyiz diyorlar. Onlara izin veriyor, gelmek karabiliyorlar. Bu defa o kabile oraya girişiyor. Tabi çadırlar yapılıyor, işte taştan, kerpişte evler falan yapılırken böyle, aile geliyor, kadının, çoluğu derken, işte Meki Kereme'nin ilk sakinleri onlar. Etrafı işleneniyor. Tabii Hacer Validemiz Mısırda büyümüş. O günün için Mısır gelişmiş bir ülke, topluma büyümüş. Yalnız tabii onu sıkmış da bir orada. İşte bu kabile gelince oraya onda işi işte rahatlıyor. Onlar da Allah Teala bunlara bu suyu verdi diye Hazrə, Hacer, e, Haz İsmail'e çok hürmet ediyorlar onlarda. <gülüyor> Allah Teala'nın izniyle Hatice Sara valdemiz İbrahim Aleyhisselam'a yılda bir defa izin veriyor hac İsmail'i görmesi için. Ama deve gidecek aşağı inmeyeceğiz yılda bir defa. İbrahim Aleyhisselam adetleri her sene her yıl bir defa geliyor böyle. Oraya geliyor. devre inmiyor aşağı böyle. Hasta Hacer'i görüyor. Yavru İsmail'i görüyor. Onu kuçana alıyor deve üzerinde. Onu seviyor, okşuyor, ağlıyor. Daesiyye bir haset gideriyor. Geri gidiyor böyle. Halil Rahman'a. En aşağı 35 günlük yol. Gitme gelme mi? 70 gün. Ama ona kısalıyor tabi. Tayyip mekan oluyor ona. Ona kısalıyor ona. Derken İsmail Aleyhisselam bülüş ermiş. Büyük şahı de Diyor ki cümrüm kabilenin ileri gelenleri ya Hacer diyorlar. Bak onun İsmail yetişti. Ee, delikanlı büyük erdi. Onu evlendirelim diyorlar. Senin gelinli olur, torunun olur diyorlar. Daha burada rahat edersin. Peki diyor da. Bunun üzerine kabile reisi kendi kızını İsmail Aleyhisselam'a veriyor. Evlendiriyorlar. Evlendiriyorlar. Az sonra Hazret Hacer'de vefat ettin. Oğlunun evlendiğini gördü, vefat etti. Kabe o zaman tabii yoktu. Kabe'nin yanına gömüldü. İdenebilirler. Altı oğlunun yanında bir yarım hilal vardı. Hilal şeklinde bir yer vardı, çıkındı. Orada Hacer'in oraya gömüldü Hacer Validemiz. Aradan tabii bir yıl geçince İsmail Aleyhisselam yine Mekke'ye Onları ziyarete geliyor. Deve gene geldi. Ev işini biliyor. Eve kapıya geldi. İsmail, İsmail bağırdı. İsmail a.s. ava çıkmış. Geçirmeni şu avdan. Hep O hanımı çıktı. Çıktı ama hanımı asıl surat bir şeymiş bence. Katı yürekli. Öyle ahlaki dinmiş kendisinin. O çıktı ne var kimsin ne istiyorsun İrem Aleyhisselam'a kızım İsmail yok mu evde baba gitti Sen kızım nesisin onun hanımıyım böyle ser cevap veriyor kızım nasıl geçirmeniz işte böyle geçirmeniz darlık marlıkla. kızım İsmail gelince ona benim selamımı söyle kimsin sen o bilir ona sen benim selamımı söyle ona söyle evi çok güzel ama eşiği beğenmedim eşi gibi değişsin peki söylerim İbrahim Aleyhisselam döndü gitti akşam üzeri İsmail Aleyhisselam avdan geldi ama tabi o henüz o anda peygamber değil ama irasat makamında kerametin üstü makamda hemen babasının durunu secdi kokusunu aldı eve koştu geldi hanımına bugün bizim var kimse geldi mi Bir ihtiyarın biri geldi ne dedi işte senin sordu şunu bunu filan sordu peki bir şey dedim benim için ne bileyim sapık mı bırak mı de ihtiyar evi beğenmiş de eşliği beğenmemiş eşliği değişti dedi peki o gelen benim babam diyor babam diyor babam seni istememiş diyor babam seni istememiş değişmemiş söylemiş kusura bakma helallıkla diyor ayrılın biz diyor sen birisin diyor da Ve ayrılıyorlar bu defa onda ayrılınca diyor ki cürmü kabileleri oradaki insanlar, ya İsmail sen bekle durma diyorlar. Tam ona geçinemediğin, gönlünü sevmediği baban istememiş diyorlar. Sana başka bir kız verelim buradan. Siz diyor. başka bir kızla evleniyor. Yine senesi babası İbrahim Aleyhisselam geliyor. O da aynı davranışta bulunuyor. Kaba davranıyor. O da aynı tavsiye bulunuyor. evini güzel beğendim. Eşin değilsin diye. İbrahim Aleyhisselam, Aleyhisselam bu defa onda boşuyor. On da başıya bom em peki şimdi burada hakkında gelebilir. Neden acaba onları yuvasını yıktı İbrahim Aleyhisselam? Şimdi adı cemaatimiz. O hanımdan kızdan bir peygamber doğacak. Bir peygamberin ne olacak o babanesi olacak. Babanız oymutayım Yani o kız bir peygamber doğurmaya layık değil. Onun işte peygamber gelemeyecek temiz ahlakı olacak, hüsnü sahibi olacak, öyle kişi lazım benim için. İsmail Aleyhisselam adetleri, tabi kalınca, onu çok sevmişler kabilede, yine yanı bırakmadılar, onu zorladılar, tekrar bir eş buldular, yine evlendi. Babası İbrahim Aleyhisselam, yine gelir seneye, ne geldi, yine kapıya geldi, ya İsmail, hemen üç yanımlık çıktı koştu, Üçlü hanımı İbrahim Aleyhisselam'ın gördüğü anda gönlü ona ısındı. Isındı. Yani her insan kendi ne haldeyse o gibi karşılığını sever. O da iyi ar sahibimmiş, hüsna sahibimmiş, salih kişiymiş. İbrahim sen gördüğü anda onu gönlü sevdi. O'man babacığım, amcacığım, tabi günü kim olur, dedeciğim ne olur gel buyur. İsmail e Kızım, hava gitti ama gelir o. Gelsin babacığım, ne olur gelin aşağı. Kızım, bana Mevlam izleme aşağı inmeye. Ben buradan döneceğim. Ama o ama babacı bak, yoldan gelmişsin. Biraz sana bir şey getir ikram edeyim biraz sana. E, sen bilirsin. Hemen eve koştu, önce bir taslu getirdi. Tabi her taraf toz terlemiş yollarını da de olsa gene. Başını yıkadı, saçını yıkadı, sakalını yıkadan böylece. Biraz süz getirdi, etten getirdi, tuttu eliyle Gedir ona bu şekilde. Ona söyle Ramazan Selam. Kızım İsmail senisisin. Hanım mı babacığım? Kızım ona söyle. evi bir güzel ama eşi daha da güzel. Ona söyle. Artık bu işine sahip çıksın. Peki babacığım. Dedi. Ramazan döndü. Gel akşam üzere. Bu tabii Allah'ın bu da takdiri mutemba. Bu da Allah'ın takdiri İsmail şehde bulunmuyor günün böyle. Her zaman gidiyor hava. Ama o gün Mevlam göstermiyor bunlar birbirine. Hasret, imtihan tabi. İsmail Aleyhisselam akşam eve geldi. Bahtı gene babasının nurunu secdi. Kokuyu aldı. Koştu eve hanımına. Bugün birisi şey geldi mi? Baktı hanım ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Ay İsmail keşke de olsaydı. O kadar iyi bir insan bu evimize geldi ki bugün. Her tarafı nur. O kadar öyle insan görmedim hayatımda. Öyle insan geldi ama sen olmayınca döndü gitti. Keşke de olsaydın da o bize misafir kalsı da bizde. İsmailistan bakıyor ki uyuşmuşlar. Yani doğaları, kanları uyuşmuş, ruhu bunlar bunların içlerinde böyle. İsmailistan sordu. Peki onun insanın bir vasiyeti var mı? Evet var. Var ama bir anlayamadım ama o muhtemelen bizat. Onun sözü boş değildir, onun hikmeti vardır. Ne dedi? Çok beğendim ama eşi daha beğendim dedi. Ona sahip çıktı ne dedi? İşte benim babam diyor. O peygamberdir. Allah'ın peygamberidir. O benim babamdır. Babam seni beğenmiş. Artık seninle kalan emret babam emretmiş diyor. Onunla kaldılar. Ve İsmail Aleyhisselam'ın öncelik hanımlardan çocuğu olmadı. olmadı o İsmail Aleyhisselam onlar yattı. Yatınca Ondan İsmail Çekil'in alındaki nur o kadına geçti. Kadına geçti ve kadın doğum yaptı. Doğan çocuğun alnında teneyden nuru parlıyordu. İsmi de, Kaydar çocuğun ismi, de böyle, Kaydar. çocuğun ismi. Bu çocuk çok koşarmış böylece. Yani avcılıkta koşup yakarmış geyikleri. Böylece. Öyle kuvvetliymiş, güçlüyormuş, çok kuvvetliymiş şeymiş bu şekilde. İşte Peygamberimizin nuru İsmail aleyhisselam'dan bu üçüncü hanımına onuru taşımaya onlar ehil onlar layık ona yetenekli. Ondan sonra oğlu kadere geçti. Ondan sonra hepsi biliniyor. Kader'in oğlu oğlu oğlu biliyor bunlar böyle. Hepsi bunlar sırası biliniyor. Tabi altız bunları. Şimdi sıra gele gele kime geldi? Peygamberimizin artık dedesi Hazreti Abdülmuttalip'e nuru geldi. Abdülmuttalip'e. Peygamberimizin nurunu taşıyanların her biri zamanında sevilen kişilermiş. Yalnız her asırda, her yüzyılda gelenleri onlara daha güçlüymüşler onlar. Onlara daha nurluymuşlar onlar. İşte Hazreti Abdülmuttalip'te Onlardan biriymiş, Hazreti Hazretleri de. Gayet otorite, gayet dürüst. Ne derse haktır, gerçek, sözü doğrudur. Bu şekilde alnında parlayan nur, onu kim görse ona mutlaka bir saygı duyarmış Hazreti Hazreti Alındaki nurdan dolayı duyarlanmış. Şimdi Hazreti Hazreti Mutalib'in de tabi çürükleri oluyor. Oluyor ama nur yine onda alnında geçmiyor sonunda bir gün bir yere giderken bir hanım gördü ismi Fatma isminde bir hanım gördü birdenbire gönlüne geldi ki bu hanımı ben alayım diye öyle gönlüne birdenbire geldi o hanımı aldı onunla evlendi baş yaptı hemen alındaki nur o kadına geçti Önceki hanımı demek ki layık değil. O peygamberi taşımaya, o layık Nurhan'a geçti. Hanımı Fatma doğum yaptı. Hz Abdullah işte. Peygamberin babası olacak kişi. O doğdu. Abdullah'ın Abdülmü 10 tane oğlu vardı. Ama işlerinde en çoğu Abdullah' severdi. Hazreti Abdullah da erkek ama kızdan da hayalıymış böyle. Konuşurken kızarır. Hep önüne bakar. O cahili döneminde, o ahlaksızlığın tam böyle baş yürüdüğü bir dönemde o uymamış o zamana. O dönemi uyumamış böyle. Ahlakını korumuş, iffetini korumuş, hayasını korumuş. Gayet doğru dürüst. Öyle yürüdük, önüne bakıp yürürmüş. Derken tabii onun da evlenme çağı geldi. Hatta o güne göre geçti bir evlenme çağı. O zamanlar evlenme olurdu. Babası Abdülmü Talip onu evlendirecek. Parası var. Her şeyi var. Mekke'nin de reisi. Mekke'nin reisi. Ağrı var. Sütü geçiyor. İstediği kısmına verecekler. Fakat kime baksa, kimi düşünse oğluna layık görmüyor. Çünkü artık o gelecek olan o hanım Peygamberimizin annesi olacak. Annesi olacak. Ona göre tabi kolay olmuyor bu iş. Derken haber geldi Abdülmuttalib'e dediler bak Beybin kızı var derler. İsmi Amine diye bir kızı var dediler. Abdülmuttalib'e. Tabi hal biliyorlar ki oğlu evlenecek. Ona bir kız arıyor ama bir dengini bulamıyor. Layıkını bulamıyor. Daha doğrusu evde değil onun da. Yani kader böyle yapıyor. Kadere böyle yapıyor. Ve <gülüyor> ki gönderdi. Hazreti Amin'i kızı gördüler. Etraftan sordu soruşturdu ki Hazreti Amin'e de sanki o dönemde yaşamayan bir kız böyle. Ahlak, iffet, hayal her şey onda böyle. Terbiye, edeb, saygı hepsi kendisinde her vakana münasip vereceğim. Derken tabi karşılıklı düğün gönderildi. Hazır hiç karışma Abdullah. Babam bilir diyor. Bir şey karışmıyor. Karar verildi ve nikahları akit olundu. Nikahları akit olundu. Evlendiler. Bir Cuma gecesi idi. En kuvvet rivayete göre de, Rıcapa'yı ilk Cuma gecesiydi en kuvvet rivayete göre de evlenme gecesi, Güve gecesi o gece oldu. Ve Abdullah'ın alnındaki o nübüvvet nuru emaneti o gece hası amineye geçti ona. Ona geçti. Sabahtan baktılar Abdullah'a Allah'a bu eski abla değil bu. Yüzün nuru bir parlardı. O bir sevinç, sevimlilik varmış nurda. Böyle bir otorite varmış nurda, Sevgi varmış. Onu kaybediyor. Ta amineye geçti onur. Peygamber Aleyhisselam adetleri artık ana karına intikal etti muhteremler. Şimdi de şunu belirteyim. Ne kadar peygamber gelmişse peygamberlerin her birisinin ana babası önce mutlaka sahih, nikah sahiptir kesinlikle. İkincisi iyi ahlak. Yani imansız da olabiliyor bakkına bencik. Ama mutlaka her biri halaklı ahlaklı olacaklar böyle. Üçüncüsü, temiz, helal gıdayı yemek meselesi, gıda meselesi. Şimdi muhteremler, gıda meselesi çok ince mesele ama çok kısa geçeyim bu konuyu da. Yenen gıdadan hasi olan kandan hücre oluşuyor, genler ondan oluşuyor, ondan oluşuyor genler de böyle. İnsanlar yönlendiriyor olamazlar. Biraz işte hurma, zeytin gibi beriçe. Bu gibi şeyler, bunlar çok şeffaftır. daha nurlu bunlar daha nurlu bunlar. Bundan medene gelen kan, bundan medene gelen evlat daha başka olur. Hatta buraya Peygamberim Alişam Azı Tiri, bir hamile kadın, hamile esnasında hurma yerse çokça adın alakı iyi olur bu yöntem bakınız. Tabi doğunca yemesi onun sağlık için daha iyi olur. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık ezele takvi edilen nur artık yerini buldu. Artık vakit saada geldi. Allah rahminde. Allah rahminde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah rahmine düştüğü gece meleklere tabi malum oldu bu. Melekler birini kutluyorlar melekler. Birbirlerini. Bak son peygamberin artık anlar hamile düştüğü gece bu gece abone Diye böyle cennette huriler, gökte melekleri kutluyorlar. Bir şenlik oluyor her tarafta. Artık son peygamber geliyor. Her şey rahmet olacak, alemler olacak diye. Peygamberimiz doğmadan önce aşırı 5 sene Mekke mükerremede çok aşırı kıtlık olmuş bir damla yağmur göğte aşağı ilmemiş Otlar kurumuş. Kurumaları, ağaçları kurumuş. Hayvanlar artık kuru kemik kalmışlar, Kıttık olmuş yıllarca. Yıllarca olmuş. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri ana rahmine düştüğü gibi hemen o gece güzel bir rahmet yağdı. Yumuşak böyle. Latif yağmı yağdı. Herkes abi senin koşuyorlar. O kadar seviniyorlar halk. Derken ara bir yağmurlar yağmaya başladı. Az bir yağmur mevla onlar bereket verdi böyle. Hurmaları, ağaçları, üzümleri biraz da Taif'te. Çok mevla Taif denen yakın Mekke'ye, mükerremeye. Muazzam bolluk bir bereket başladı. Hayvanlar, süt, sütler gelmeye başladı. Yine o yıl fil olayı oldu. Fil vakası o yılda evveliyse oldu. Tabi o konuya girmeyeceğim fazla muhtelenler. İşte fil vakası o yılda gelmesinin hikmeti şu, Kabe'nin Allah'ın nazarında, katında kusur olduğunu bilmesi için yani. Onun için o olay meydana geldi. O zaman Yemen, Habeşlere aitti. Habeş valisi Yemen'de hakimdi. Habeş'e bağlıydı. Ebrehe, Habeşler adına Yemen'de genel vali Ebrehe, bir kilise yaptırmış Sanada. Yemen'in başlığı Sanada büyük kilise yaptırmış. Amacı da Arapları Kabe'yi değil de oraya çekmek. Oraya çekmek. Tabi kimse oraya gitmeyince bu defa bu Ebre büyük bir ordu hazırlıyor. Gelir Kabe'yi yıkmaya kesin karar veriyor. Orada file de varmış. Büyük bir ordu. Devlet. Tabi bu Mekke'ye yaklaşınca Mekke ile bir savaşamayız diye el kaçışıyorlar. Mekke'ye yaklaşınca Mevlam birdenbire denizden kızıl denizden ebabil denilen hiç o yönde görülmeyen bir kuş türü birdenbire bulutlar gibi geldi her kuşta üç tane taş biri gagasında, iki ayağında taş taşı attılar atılan taşlar birden girip karşına çıkıyordu be, delerek hatta askerlerin bazen zırh vardı çelik zırh vardı bu çelik zırhı deliyor taşlar Noh'u kadar taşlar böylece. Onların çelik deliyor, yakıyor bunları, öbürten çıkıyor. Hepsi yakıyorlar tabii. İşte bu hodet Peygamber Aleyhisselam Hazretleri An-ı oldu. Bu olunca bu defa bütün Arap yaramaz, Araplar bildiler ki, Kabe Beytullah'tır. Allah'ın kutsal evidir. Oraya kimse dokunamaz. Oran kutsallığı bu şekilde kanıtlanmış Allah'a bu şekilde böylece. Peygamberimiz'in doğumuna hikaye kalmıştı. Habib-i Muttalip oğlu Abdullah'a çağırdı. Şam babası itaat gayet veriyor. Muhteşem evlat. Dedi oğlum abla dedi. Bak dedi evladının ben torunumu arttı dedi doğumu yaklaşıyor. Sen de önce de bir Şam'a git. Karavan gidilmiş ticaret karavanı. Ondan sonra Şam'a git. Dönüşte Medine'ye ora, Medine'den hurma getir de inşa doğum olunca halka bir ziyaret çekelim Medine'ye Abdullah babasının bu emri üzerine ticaret kervana katıldı. Şam'a gitti. Dönüşte Medine'ye uğradı. Oradı ama orada hemen hastalandı birdenbire. Ağır hastalandı. Sanki komayı gördüm. Baktı arkadaşları iyileşemeyecek. gelemeyecek olarak da döndüler. Orada vefat etti. Beline kaldı bence. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri anı rahmindeyken babadan yetim kaldı. Yetim kaldı. Ama onun görevi o kadardı ama işte. O görevini yaptı. Onun görevi o kadardı böyle. Görevini yaptı. Derken ta Peygamber Hazretleri'nin doğum vakti geldi muhtemelen. Doğum vakti geldi o kadar haller oldu ki o anda o gece o kadar haller oldu ki biz tabundan ne anlayabiliriz ne anlayabiliriz muhteremler öyle haller oldu hasta amine hatıf şöyle buyuruyor ben diyor yavrum muhammedime hamile kaldığım zaman diğer kadınlar gibi bende bir şey olmadı diyor ilk Ben bende hiçbir şey olmadı sıkıntı olmadı bende onu ben değil, beni o taşıdı böyle. Allah bana da hafirlik verdi diyor. Hatta Amine Hatun validemizin hiç karnı şişmemiş mutfaklara. Hiç karnı şişmemiş böylece. Hiç belirsizmiş, belirsizmiş. Yalnız adeten kesildiği için orada anlamışlar, aminek anlamışlar böylece. Belirsizmiş ve Amine Hatun tabi duyuyor kocasının öldüğünü, yalnız kalın, du kalın tabi etkiliyor, ağlıyor. Bir gece gayet ağlamışken yani yatmış bakıyor karındaki yavrusu Allah'tan zik ediyor onu duyuyor onun Allah zikri ve dinlerken teşhili buluyor Allah tevekkül artıyor rahat ediyor kendisi derken doğum gelişi geldi muhteremler o gece Allah Teala'nın tabi lütuf inayetiyle yalnız değildi evinde birkaç tane kadın vardı Bunlardan biri de Hazreti Safiye Validemiz Halası oluyor o da oradaymış O da bu işin uzmanıymış Gebelik konusunda doğum konusunda O da oradaymış Bir ara Hazreti Amine Valide bir ses geliyor Ya Amine Asla doğum yapacaksın İsmini Muhammed Koy diye Daha bunu rüyada görmüştü Onda açıkça ses geliyor Ya Amine Asa doğum yapacaksın. Yavru ismine Muhammed koy. O bütün alemlere rahmet olacak. O son peygamber olacak. Deyerek senin bildiriliyor. Ve arkadan aziz amina validemizle haller tecelli ediyor. Gözünden perde kalkıyor. Keşke açılıyor. Bütün dünyayı görüyor. Bütün dünyayı görüyor. Bir melek diyor ki ona ya Amina, işti oğlunun dini her türlü bu şekilde beriçe. Onları görüyor, derken ona bir hararet kendisine geldi. Susuzluk, hararet doğum yakakmış. Ama doğmu yok mu? Sancı yok mu temeller? Hi doğum sana çekmiyor. Normal. Karnı şişmiyor. Yalnız bir haret bası kendisini. Şöyle baktı, bir su içsem derken etrafında baktı bir sürü kızlar. Uzun boylu, hiç görmediği çok güzel kızlar. Doluşuyorlar, şey hemen bana bir kase su verdiler. Suya baktı, çok soğuk. Mekke Mükemmel su olmaz bir o zaman buz dolabı yok. Yani kardan soğuk, bembeyaz, tatlı bir su, şerbet içtiği gibi bunu, hem bütün susluğu geçti, karnı doydu, kendine baş halleri geldi ve o andaki nur kaplıdaki kendisini ver. Nur oldu kendisine Her tarafı nur oldu, nur kaplıdaki kendisini en son bir kuş geldi. Beyaz, büyük, ak kuş diye. Beyaz kuş geldi. Kanını açtı. Kanı çok büyük kandı böyle. Bir sıvazlar iken onun sıvazlarıyla beraber doğum meydana geldi. Ben. Hemen doğum meydana geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam peygamberimiz ana rahminden bu dünyaya geldi. Nasıl geldi? Hemen secdeye kapandı muhtemelen ben. Hemen seceye kapandı. Peygamberimizin halası hazır safiye buyuruyor. O, o da oradaydı o gece. Ben de o gece oradaydım. Beyin dedi gözümden perde kaldırıldı o gece. Bütün dünya bütün dünyayı bir nur kapladı. Kendi nur işten buldum. Dur Allah buldum kenden geçtim. Onda baktım yeğnim Muhammed'im diye dünyaya geldi diyor. Hemen seceye kapandı diyor. sece kapandı. Kulak verdim diyor. Sanki bir şey söylüyor. Kulak verdim, şunu duydum diyor. İki sefer. Ümmeti, ümmeti. Hani ümmetim, ümmetim dediğini duydum diyor böylece. Aldım diyor kucağıma, göbeğini bağlayayım diye baktım göbeği kesilmiş hazır diyor kesilmiş diyor. Yine dikkatimi çekti diyor. sünnet toğmuş diyor. Hem süne denmiş göbeği kesilmiş. Aldım burayı yıkayayım dedim diyor. Bir ses duydum bana. Ya Safiye, yıkama. Onu bir yıkadık. Tertemiz o. Yıkama diye diyor. Oradan diyor. Bakın da bir şeye sarayım. Hazırlanmış da bir şey sarayım baktım diyor. O anda diye ben bakırken onu bir ipe sarılı gördüm böyle diyor. Ama dün ipeyi değil diyor böyle. Öyle mis kokan bir şeye bir kunda salı gördüm diyor. İşte. Muhtemelen cemaatin bu şekilde allah Teala'nın son peygamberi Aleyhisselam Hazretleri dünyaya teşvik buyurmuş olduğu. Tabi o gece çok şey oldu böylece. Bütün putlar derildi, şunlar oldu, şunlar oldu böyle. Alemi sarsıldı böyle. Şeytan ilgis başladı ağlamaya ne oluyor derken böyle. Melekler cümüş ediyor tabi. Zeyb'e yapıyorlar. İşte peygamber dünyaya geldi Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Allah rahmetle geldi. İnşallah nasip olursa hafta inşallah peygamberimizin çocuklu dönemi inşallah anlatmaya çalıştırız. Lilla tane Fatiha.